Açık, Açık Dergi Matbuat Dünyası Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık Merhabalar, ben Mesut Varlık, Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Bu akşam gazeteci e, kimliğiyle tanıdığımız Yasemin Çongar konuğumuz olacak. Ancak tabii şu anda kendisi yarınki gazetenin e, hazırlık çalışmaları nedeniyle e, gazetede, merkezde e, bulunuyor. O nedenle İstanbul'da olmasına, aynı şehirde olmamıza rağmen e, stüdyoya gelemediği için telefon bağlantısıyla katılacak programımıza. Yasemin Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş sizi bu koşturmalı yarınki gazeteyi son anda yetiştirme süresi içerisinde yarım saatliğine de olsa çekip alabildiğimiz için diğer ekip arkadaşlarımıza en azından özür dileriz. Estağfurullah ben çok teşekkür ederim aslında hakikaten aynı şehirde olmamıza rağmen hem böyle uzaktan katılmama izin verdiğiniz için hem de böyle biraz hafif nezdeli bir sesle. Hatta beni aldığınız için ben teşekkür ederim. O nezleli ses herhalde benden de geliyordur. Benim de sinüz itsen muzdaribim bugünlerde. O yüzden iyi oldu iki tarafında. Evet, aynı... İki hasta. <gülüyor> Yasemin Hanım öncelikle bir gazeteci olarak edebiyatla bu denli yakın ve samimi bir ilişki içerisinde olmanız en azından son dönem yani sizin içinde bulunduğunuz nesil gazetecilik e, için e, çok da alışkın olmadığımız bir durum aslında. Yani önceki nesillerde işte o Çetin Altanların olduğu nesillerde bu çok alışkın e, olunabilecek, garipsenmeyecek bir durum. E, gazeteciliğin yanı sıra farklı e, alanlarda da e, ilgi ve üretimde bulunmak e, ama sizin ve sizden sonraki e, nesil için çok alışkın olmadığımız bir durum. Bu edebiyatla ilişkinizden isterseniz bahsederek başlayalım önce. Tabii memnuniyetle aslında e, bu bahsettiğiniz ayrım e, yapay bir ayrım. Yani varlığını kabul ediyorum ama e, oluşmuş olması, ortaya çıkmış olması belki de e, gazetecilerin Sonuçta hastal kader yazıyla, kelimelerle, işte cümle kurarak, bununla uğraşarak hayatını kazanan insanların yazının diğer türlerinden ve tabii yazının aslında en zengin, en derin, en geniş türü olan belki de edebiyattan kopması, uzaklaşması çok da anlaşılabilir bir şey değil. Yapay bir şey. Belki temponun bu 24 saat haberciliğin bizleri zorladığı bir şey ama ben kendi özelimde cevaplayacak olursam açıkçası yani çocukluktan kendimi bildim bile diye ya, okuma yazmayı öğrenmekten itibaren hep böyle bir yazıya, kelimeye düşkünlükle benim için başladı. Gazeteciliğe tamamen tesadüfen sonuçta bu yazı alanının içindeki e, işlerden biri olduğu için geldim. Ve yani e, edebiyat tutkusu diyeyim, okumak diyeyim, kitap sevgisi diyeyim e, hakikaten çocukluktan gelen bir şeydi ve hiçbir şekilde gazetecilik yani bunun kesintiye uğratamazdı. Bu kitap tutkusunun tıpkı işte okul hayatımı, lise, üniversite yıllarında okuduğum, çalıştığım dersleri kesintiye uğratamazdı. ...vuratması gibi hakikaten kitap okuma tutkusunun e, işimi gazeteciliğimi kesintiye uğrattığı olmuştur. E, ama tersi olmamıştır. E, tahmin ediyorum da zamanla e, e, bir anlamda kitap okumak hem yani bu elektronik medyada bizler hepimiz işte yarışırken, habercilik yaparken... ...bu hızlı tempoya ayağımızı uydururken ister istemez ama bir yandan da kitap okumak da e, bu teknolojiye e, uyum sağlayarak daha kolay... Daha her an yapılabilir bir iş haline geldikçe de sanıyorum iki alan aslında birbirinden hiç bence ayrılmaması gereken bu iki alan yeniden buluşacak. Evet yani özellikle çok yoğun ve çok önemli bazı gazetecilerden hem kendi köşelerinde hem de özel sohbetlerinde o kadar yoğunum, o kadar çalışıyorum ki kitap okumaya bile vaktim yok dendiği ve bunun artık bir tür... Meslekteki başarının göstergesi gibi ifade edildiği zamanların içerisindeyken sizin tabii bunları söylüyor olmanız da aslında yazıyla, cümle kurmakla, kalem oynatmakla nasıl bir ilişkinin de kurulabileceğini gösteriyor bize. Evet yani okumamak benim için aslında bence hakikaten okuma yazma bilen herkes için böyle olması gerektiğini de düşünüyorum. Yani nefes almamak gibi bir şey işte şimdi nezleliyiz ikimiz de madem biraz daha az nefes almak biraz daha güçlükle nefes almak gibi bir şey. Yani kelimeden yazılı kelimeden uzaklaşmak ve belki sadece hele hele biz yazan insanlarsak yani yazan bir kişinin şu veya bu konuda yazan bir kişinin okumaması, kitap okumaması benim çok da anlayabileceğim bir şey değil. İnsanın kendini oksijenden mahrum bırakması gibi bir şey bu. Peki güncel politikanın, real politikanın bütün sertliğinin, acımasızlığının, bütün o irili ufaklı hesap kitaplarının içerisinde olan biri olarak kitabın da arka kapağına bir e, kitabın içinden son yazınızdaki bir e, uzun bir cümle arka kapağa da alınmış ve e, o cümle şöyle bitiyor e, Kurtuluşun artık Cebir'de değil de buradaki Cebir hesap kitap anlamındaki Cebir Cebir'de değil edebiyatta olduğunu biliyorum diyorsunuz. Bu e, politikanın günlük çekişmelerin hesap kitapların içerisinde biri olarak Kurtuluşu edebiyatta olduğunu bildiğinizi söylemeniz ee, okur tarafından bir tür e, hayalcilik yahut e, polyanlacılık olarak mı algılanmalı yoksa bunun e, gerçekçi bir tarafı var mı? Tabii nasıl algılayacağı okura kalmış ama ben yani şuna hakikaten inanıyorum aslında politika olsun, gazetecilik olsun, hekimlik olsun, radyoculuk olsun aklımıza ne gelirse bir anlamda hem geçimimizi sağlamak hem de hayatı hem kendimiz için hem başkaları için biraz daha iyileştirebilmek, güzelleştirebilmek için çalıştığımızı varsayıyorum. Bütün bu yani beşeri meşgalenin, gailenin bu olduğunu düşünüyorum ve bunun içinde insan kendini çok dar alanlara hapsederse mesela sadece politikaya ve politika için düşünmeye hapsederse ne oluyor merkeze giderek belki başarıya çoğunluğa kurala gayet kesin bir takım tanımlara ve tamamen cevaplara odaklı bir düşünme yaşama giderek bütün hayatı buna uydurma Alışkanlığı içinde buluyoruz kendimizi Oysa ben gerçekten insan olmanın Belki cevaplardan ziyade sorulara Bu kesin tanımlardan sonuçlardan ziyade işte yadalara, belkilere, acabalara Çoğunluk dedim çoğunluktan ziyade Hem çoğulluğa hem de aynı zamanda Tekilliye, tekil olana En azından kendini tekil görene ya da gösterene Sadece kazanana ve başarıya değil de Evet kaybedene, tutunamayana ...istisnai olana, kenarda kalana... Bütün bunlara da odaklı aslında yaşadığımızı ve bütün bunların farkında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani e, seçim sonucuna odaklanmış, işte anket sonucuna odaklanmış veya gazetenizin ne kadar satacağına odaklanmış veya ay sonunda ne kadar kar yapacağınıza odaklanmış çok kesin sınırlar içinde tarif edilmiş bir başarı bir çokluk üzerine kurulu çoğunluk üzerine kurulu bir e, yaşam algısı bence e, aslında insana aykırı. Ve bu ister istemez tabii çeşit Çeşitli işler, e, kendimizi içine soktuğumuz çeşitli kutular bizi böyle köşeli düşünmeye, bu kadar dar sınırlar içinde düşünmeye zorlayabiliyor. Ama o zaman edebiyatı hayatımızda bir yer açarsak eğer e, romanlara, şiire, e, felsefi düşünceye, denemeye bir yer açarsak hakikaten o merkezden, o kurallardan, o kesinlikten, uzaklaşabilmek, o e, kesin cevaplardan uzaklaşıp daha fazla soru sorabilen, daha fazla merak edebilen, e, daha fazla hatta itiraz edebilen, farklı bir şeyi yaratma gücünü kendimizde daha çok bulabilen insanlar haline gelebiliyoruz. En azından yani genel konuşuyorum ama aslında tekil olarak bunu söylemeliyim. En azından benim için bu geçerli. Hakikaten bazen e, bütün o güncel gailenin içinde, Bunaldığım zaman bu sadece canım sıkıldı ve rahatlamak istediğim için değil. E, tam tersine yani o güncel e, sınırlar içinde... E, Kendimi çözümsüz, çaresiz, belki yalnız, belki etkisiz hissettiğim zaman bir roman, bir şiir, bazen bir deneme bana çok daha farklı bir ufuk açabiliyor. Kendimle ilgili yeni şeyler keşfetmemi, hayatla ilgili yeni şeyler keşfetmemi ve yeni şeylerin peşine düşmemi sağlayabiliyor. Bunun aslında herkes için geçerli olabileceğini sanıyorum. Yeter ki o kitaplara, o yazarlara, genel olarak edebiyata bir şans verelim. Ee... Peki bu kitaptaki yani e, kitabın adını e, tekrar anmış olalım. E, i̇nşaata Girmek Tehlikeli ve Mubahtır. Evet. E, kitabınızdaki yazılar aslında Taraf Gazetesi'ndeki Ex Libris e, köşenizde yayınlanan yazıların bir toplamı. Evet oradan e, bir seçme diyelim. Hepsi değil ama evet aradan evet. seçilmiş bazı yazılar. E, şimdi o köşeyi e, günü geldikçe rastladıkça takip edenlerden e, biri olarak... Böyle bir toplam içerisinde baştan sona okumaya başladığım zaman aslında şunu fark ettim. Gazetedeki bir köşe olarak okuduğum zaman a ne kadar hoş edebiyattan edebiyatla ilgilenen ve edebiyattan anladığı belli olan bir gazeteci Yasemin Çongar'ın yazısını okuyor oluyorum. Ama bu kitap toplamında baktığımda şunu fark ettim. Ee, aslında sizin e, ikinci bir şapkanızın da olduğunu bize göstermiş oldu. En azından bana göstermiş oldu. Yani bir gazeteci kimliğinin e, üzerinden değil, ayrıca e, bir edebiyat eleştirmeni yahut bir e, edebiyat meraklısı e, şapkasıyla bu e, yazılar kaleme alınıyor. Yani siz e, gazeteci olmasanız da e, bu kitap... Ayrıca bir Yasemin Çongar şeyi kuruyor bize, kimliği, kişiliği kuruyor bize. Orada mısınız? Değilsiniz. Evet. Sanırım küçük bir hat koptu. Okey, birazdan tekrar bağlamaya çalışacak arkadaşlar. En azından belki bir yandan, radyodan beni dinlemeye devam ediyorsa diye... Ee, ...ne anlatmaya çalıştığıma... E, ...devam edeyim... E, ...bugünlerde... ...yani son 5-10 yıl e, içerisinde... ...sayısız e, Kitap Ekin'de... ...ve e, Edebiyat Dergisi'nde vesairede... ...yayınlanan birçok... E, ...kitap tanıtım ve... ...kitap üzerine denilen... E, ...yazılar e, yayınlanıyor... ...onların derlerinin toparlanıp... ...kitap halinde basıldığı da oluyor... Ama e, onlarda sürekli bir tanıtım bülteni e, seviyesi söz konusu oluyor. Ama Yasemin Çongar'ın bu kitabında e, gördüğümüz bir şey var ki Türkiye'de e, ancak bir iki kişinin e, kalemine kalmış olan e, onlar sayesinde ayakta duran bir e, kitap eleştirisi e, boyutunu ortaya koymuş oluyor. Ve bu da son derece. E, değerli bulduğumuz bir şey ki e, matbuat dünyasının e, takipçileri de e, işin bu tarafına nasıl e, özen gösterdiğimizi biliyorlardır. E, sanırım Yasemin Hanım'la bağlantımızı sağladık. Evet bir anda sizi boşlukta kaybettim. Evet evet ben de sizi kaybettim ve en sonunda tekrar buluştuk. E, sorumun geri kalan kısmını duyamadığınızı tahmin ediyorum. Evet siz yani en son duyduğum kısmını söyleyeyim. E, dinleyicilerinizden de özür dileyerek ne oldu tam bilemiyorum ama... E, yani özet olarak şunu söylemeye çalıştım. Kitapımız olduğunu keşfettik dediniz galiba kitap olarak toplu evet. olarak yazıları gördüğünüzde daha sonrasında duyamadım. Evet buna vurgu yapmaktaki şeyim amacım şu aslında... Ee, kitap eklerinde vesairelerde e, birçok edebiyat dergisinde falan kitaplar üzerine çıkan bir dolu yazı e, var artık ortalıkta. Herkes kitap üzerine yazıyor ama e, sürekli bir tanıtım bülteni seviyesinde gidiyor. Evet. Ama sizin evet. e, yazılarınızın e, işte New York Reviews of Books, e, Guardian Books gibi e, şeylerdeki e, uluslararası arenadaki kitap dergilerinde yayınlanan Review denilen ee, evet. kitap eleştirisi, bir tür literatür taraması e, şeklinde olduğunu görüyoruz bir kere teşekkür ederim hem ilginiz için hem böyle bir yorumda bulunduğunuz için umarım hakikaten öyledir şuna katılıyorum maalesef çıkarılan kitap dergileri özellikle ki tabii biz de yani bir gazete olarak kitap dergisi çıkarıyoruz bazen hakikaten tanıtım bülteni bir kitabın satışını kolaylaştırmak için bir kitabı sevdirmek için yazılan çok da derinliğe inmeyen kısa yazılarla yetinmek zorunda kalabiliyor kuskus onların da bir değeri var çünkü kitapların yolunu açmak kitapları okura buluşturan yolda küçük bir çakıl taşı koymak bence her zaman değerli ama ne? benim yapmaya çalıştığım şey hakikaten bir yani gazetenin sınırları içinde aslında belki normalde beklenecek olan işte kısa tanıtım yazılarının ötesine geçip hakikaten bir kitaptan ve o kitabın bana o günün Türkiye'sinde o günün dünyasında düşündürülecek düplerinden yola çıkarak hem mümkün olduğunca kitabı yazarı kitabın meselesini kitabın duygusunu okurla paylaşmak ama hem de onun etrafında gezinmek bir tür bir e, yürüyüş gibi bir tür bir flanörlük gibi yani o kitabın gündeme getirdiği konu bu bir yani aslında bilimsel kitap da olabilir bir ekonomi kitabı da olabilir daha ziyade edebiyat yazmakla beraber e, ya da bir roman olabilir örneğin onun Ortaya koyduğu mesele, karakterler, sorular, e, belki bir kavga. ...belki açtığı yeni bir yol benim için... ...benim hayatımda, belki Türkiye'nin... ...o günkü meselelerinde... ...ve tabii dünyada hepimizi ilgilendiren... ...konular olsun, sorunlar olsun... ...arayışlar olsun... ...bakımından ne ifade ediyor? Onu düşünmek, biraz sesli düşünmek... ...yani bunlar aslında bir deneme... ...belki yani review'nun da ötesinde... ...kendi içinde bir denemeler... ...çıkış noktası her zaman bir kitap... ...ve çıkış noktası hemen her zaman... ...çok yeni bir kitap, yani gazetecilikle... ...güncellikle bağlantısını... Belki sadece orada kurabiliriz. Genellikle dünyada yayınlandığı haftada ben neredeyse kitapları fazla beklemeden işte işlerinden birini seçerek okumaya çalışıyorum her hafta ve yani dünyada da bu kitaplar üzerinde henüz yazılmamışken ya da yeni yeni yazılıyorken Türkiye'de bunlarla ilgili yazmaya çalışıyorum. Peki neden büyük çoğunlukta yabancı Kitapları henüz e, hatta büyük çoğunluğu dediğim gibi henüz e, Türkçe'ye dahi çevrilmemiş e, kitapları tercih ediyorsunuz. Yani neden e, bu kitabı okuyan e, bir okur e, acaba e, o dönemlerde işte e, Türkiye'de yayınlanan şu kitap hakkında Yasemin Çongar ne düşünüyordu sorusunu sorarsa eğer diye yöneltiyorum bunu. Doğru yani, Türkiye'de, bir çok haklı Türkiye'de de yani çıkan kitapları okumaya çalışıyorum. Onlar hakkında da aslında yazmak isterim. Fakat bu yani taraf gazetesi özelinde eksli bir köşesi aslında bir ihtiyaçtan, daha doğrusu benim ve gazetedeki bazı arkadaşlarımın gördüğü bir eksikten de doğdu aynı zamanda. Türkiye'de çıkan kitaplar konusunda belki sizin dediğiniz anlamda, gerçek anlamda eleştiri yazısı çok çok az çıkıyor. Ama işte iyi kötü tanıtım yazısı, çıkıyor. O kitaplar hakkında iyi kötü bir farkındalık oluşuyor. O kitapların ne olduğunu bilmek işte gazete okuyan kitapçılara gelip giden okurlar için, öğrenciler için, gençler için çok da zor değil. Ama diyelim ki bir öğrenci, bir genç her ne kadar internete girip çıkıyorsa da yabancı dil kısıtı varsa ve tabii yani parasal bazı kısıtları varsa dünyadaki literatürü, dünyada yazılıp çizilen tartışılan şeyleri o kadar yakından izleyemeyebiliyor. Çünkü e, bir tercüme süresi Türkiye'de bu iş epey hızlandı son dönemde ama buna rağmen işte bazen bir yıl iki yıl alıyor. Bazen Türkiye'deki yayıncılar dünyadaki bazı kitapları görmezden gelebiliyorlar. Şu veya bu nedenle piyasaya belki uygun görmedikleri için yıllarca çevirmeyebiliyorlar. Halbuki ben e, yani dünyaya da bir pencere açabilmek dünyada ne olduğunun, ne konuşulduğunun ne yazıldığının, belki dünyadaki edebi e, arayışların hangi seviyede olduğunun Türkiye'den ne kadar uzakta veya yakında olduğunu, örtüştüğünün de bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya da en azından kişisel olarak hakikaten bunu merak ediyorum. Bu merakla, bu hevesle, işte izleyebildiğim dillerde en azından dünyada yazılıp çizgilerini izlemeye çalışıyorum. Biraz bunu da paylaşmak istedim taraf sayesinde, taraf aracılığıyla. Biraz da ondan doğdu. Yani Türkiye'de az yapılan bir şeydi bu. Anlaşılır nedenlerle az yapılan bir şeydi. Ama bu yani başka konularda deneme yazmak istemiyorum demediğim veya hani Türkiye'de olup bitenler üzerine, Türkiye'de yazılıp çizilenler üzerine yazmayı sevmediğim anlamına gelmiyor ama bu dünya zaten Ex bir başka bahsede. Dünya bunları okuyordur. Yani biraz hani dünya neleri okuyormuş hep beraber çok da aradan zaman geçmeden bakalım hevesiyle doğdu bu yazılar. Kesinlikle yani bu boşluğu bir yanıyla dolduruyor olmanız hakikaten önemli sizin haricinizde zaten ilk aklıma gelen kaya genç var evet. örneğin henüz çevrilmemiş kitaplar üzerine yazan çok az çok az isim var ve bu anlamda ciddi bir boşluk doldurulmuş tamamlanmış oluyor tabi tamamlanmış olmuyor ama en azından bir bu boşluk işaret edilmiş. Ee, e, tabii oluyor. yani devasa bir alanda küçük kişisel seçkilerden ibaret işte haftalık yazılar tabii ki bu boşluğu dolduramaz ama evet yani bir şey var bakın bunlar da oluyor tabii şu da yani benim dileğim herhalde her yazar gibi her köşe yazarı veya deneme yazarı gibi yani bahsedilen şeyden iba ne ibaret kalmıyor her zaman o yazı. Umuyoruz ki yani o yazının düşündürdüğü başka şeyler olacak. Çağrıştırdığı başka kitaplar olacak. O yazının gündeme getirdiği bir mesele veya sözünü ettiği bir kitap, bir yazar belki hemen o kitabıyla, o yepyeni kitabıyla değil de işte 2-3 yıl önce Türkiye'de çıkmış başka bir kitabıyla okunacak bu vesileyle. Dolayısıyla yani o geçişler, yan yollar, çağrışımlar, hatırlatmalar da tabii önemli bu yazılarda. Ee, kitabın arkasında e, kitap boyunca adı anılan e, kitapların bir e, künyesi dökülmüş, bir bibliografya e, eklenmiş. Evet. Bu çok önemli, e, bunu çok hoş buldum. E, sadece e, yazıların sonuna yahut e, ayrı bir şey olarak köşe olarak belki e, yayınlanma tarihlerini e, koymamışsınız. Bunun özel bir nedeni evet. var mı? aslında özel bir nedeni yok konabilirdi fakat herhalde Usra'da işte kitap hazırlanırken yayıncım editörüm de buna ihtiyaç duymadı ve konmadı şunu yalnız söyleyeyim. Yani bu kitapla ilgili tartıştığım, konuştuğum bir yazar arkadaşım buna karşı çıkmıştı ve ben aslında acaba yapalım mı derken bunun yani bir zamanla sınırlı, bir tarihle sınırlı yazılar olmadığını bunların ve daha genel algılanması gerektiğini düşünmüştü. Kuşkusuz tabii bahsettiği kitabın hangi yılda yayınlandığını her zaman ben belirtiyorum. Bazı böyle tuhaf obsesyonlarım vardır. Bir yazarın Mümkünse doğum tarihini, doğum yerini mutlaka belirtirim. Hı hı. E, veya işte kitabın hangi tarihte çıktığını, hangi kitaptan önce, hangi kitaptan sonra yazıldığını evet. belirtirim. Yani o anlamda bence tarih içinde konumlamak, neden bahsettiğimin güncelliğini ya da eskiliğini e, ortaya koymak önemli. Ama onun dışında e, kitapların vesile olduğu düşüncelerin, duyguların, e, tartışmaların çok da böyle e, tarihe özgü, yani dar bir tarihe, tek bir zamana özgü olmadığını düşünüyorum. Bu yazılarda çok geçici konular, geçici meseleler değil biraz daha galiba insan olarak hepimizin böyle neredeyse varoluşsal diyebileceğim hani bizden önceki kuşakların, bizden sonraki kuşakların hep böyle devam eden temel soruları çevresinde dönüyorum galiba. Belki biraz da bu yüzden. Ama her şeye rağmen konulabilirdi. Yani ben tarih koyup koymamak konusunda şu anda bile yani ortada bir yerde Yok yani e, içerik anlamında kesinlikle e, hem fikrim. Evet belki yazının altına koyduğumuzda e, o bir tür sabitleme yaratabilir. İşte 28 Eylül 2010 atıyorum şu anda evet, yazdığın evet. anda bir ha, iki sene önceki bu yazıymış bu. kötü olacağını sevimsiz olacağını söylemişti bana. Belki, belki biraz da ondan etkilendim. Belki hani bibliografya gibi içeride alınan kitapların evet. ayrıca liste halinde verilmesi gibi e, sadece bir e, sayfada şu kitap şey şu yazı şu tarihte gibi bir liste halinde verilebilir. Doğru doğru bu. Sadece bir öneri yahut kafama takılan bir nokta olarak bunu söylüyorum. Süremizin sonuna hayli yaklaştık. Kitapla ilgili konuşmayı bitirmeden önce kitabın Bülent Erkmen usta tarafından tasarlandığını da zannediyorum. Evet. Anmadan söylemeden geçmek olmayacak evet mutlaka bunu söylememiz lazım daha da fazlası var yani bu kitap inşaata girmek tehlikeli ve mubahtır ee, bizim Bülent'le yaptığımız yani birkaç kitap yaptık beraber aslında ama bu denemeler bu Ex Libris yazıları anlamında e, ikinci kitap ve açıkçası ilk andan itibaren yani Ex kitap olması fikrinin e, iki babası vardır e, bunu daha önce de bir yerde söyledim biri Bülent Erkmen biri Ahmet Altan İkisi de bana ısrarla bunlar kitap olacak demeye başladılar ben bu özel neredeyse başlar başlamaz ve Bülent Ertmen özel olarak hem kapağın böyle olması gerektiği hem her bir denemenin işte ilk sayfasının daha büyük puntolarla dizilmesinden tutun da evet, bölümlenmesine kadar yani çok büyük bir titizlikle ve yani inanılmaz kitaba sahiplenerek yardım etti bana sağ olsun. Evet yani Bülent Erkmen e, imzası daha kapağından ve e, dediğiniz gibi iç sayfa tasarımlarına kadar kendini hissettiriyor. E, ve süremizin ne yazık ki sonuna geldik. Konuşulacak daha çok şey varken e, bütün o e, gazete koşturması arasında e, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz Yasemin Hanım. Ben size çok teşekkür ederim Mesut Bey sağ olun. E, çok teşekkürler. Efendim bu haftalıkta bu kadar. Ee, bu akşam Matbuat Dünyası'nda Yasemin Çongar ile e, İnşaata Girmek Tehlikeli ve Mubahtır e, kitabı çevresinde küçük bir sohbet gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere demeden önce birkaç haftadır e, iletişim adreslerimizi vermeyi unuttuğumu hatırladım. E, Matbuatdunyası.gmail.com mail adresimizi ve Facebook adresimizi de iletişim için hatırlatarak iyi akşamlar.